Hayırlı akşamlar efendim. Buyurun. Hayırlı akşamlar efendim. Hocam, teheccüd namazımı sormak istiyorum. Teheccüd namazıma başlarken, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Niyet ettim Allah rızasız teheccüd namazını kılmaya. Neyse, iki reka, dört reka kıldım. Ama, selam evet. verdikten sonra tekrar kalktığımda, ne okuyabilirim, nasıl niyet edip nasıl kılabilirim? Fıkıh kitaplarında okudum. İlk niyet ettiğimde teheccüd namazı diye niyetlendim. Ama tekrarında teheccüd namazı yazmıyor. Size danışmak hı hı. istiyorum. Aydınlatırsanız teşekkür ederim. Teşekkür ederiz efendim. Hayli akşamlar diyor. Teheccüd namazı. Teheccüd namazı dahil olmak üzere bütün nafile namazlarda isim söylerek niyet etme zorunluluğu yoktur. Yani diyelim ki kardeşimizin örneğinde olduğu gibi bir insan. Teheccüd kılacaksa, niyet ettim teheccüd namazını iki rekat olarak kılmaya Allahu Ekber demesine gerek yok. Mü Mücerdet olarak, vakit nedir? Teheccüd vaktidir. Kalbindeki niyet nedir? Teheccüttür. Hiç diliyle dahi söylemese, Allahu Ekber dese kalbiyle teheccüd kılmaya niyet ederek bu niyet teheccüd olarak geçerli olur, kıldığı iki rekat da olur. Ama bunu kalbiyle söylemekle ve kalbiyle niyet etmekle beraber Diliyle de niyet ettiğim teheccüd namazına dedikten sonra allah Ekber deyip tekbir alıp namaza başlasa bu da nedir? Teheccüd olarak geçerlidir. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. İki kıldı ki evet. eftal olan nafilelerin özellikle gece nafilelerinin ikişer ikişer kılınmasıdır. İkinci ikiye kalktı. İkinci ikiye kalktığı vakitte niyet ettim teheccüd demesine de gerek yok tekrar. Kalbiyle yine teheccüd kılacağını niyet edip Ondan sonra Allahu Ekber demesi yeterlidir Ama e, kalp bazı insanlar için Ben diyor dilimle bunu söylemezsem Bir eksiklik hissediyorum Sanki e, o namazı kılmıyormuş gibi hissediyorum Diyen insanlar Bu tür insanlarımız da var e, O da ikinci de Niyet ettim iki rekatlık teheccüd namazını kılma Allahu Ekber diyebilir Bunda da herhangi bir sakınca yoktur Kısacası bütün nafilelere kalbinden geçirerek niyet edip sonra da Allahu Ekber demesi yeterlidir. Ama buna rağmen her iki çifte iki rekat kılıyor. Arkasından iki. Niyetini tekrarlasa bunun sakıncası da yoktur. Çünkü nafile namazlar zaten iki rekattır. İki rekat kıldıktan sonra bir kişi teheccüd namazını kılmıştır. Ne olur? İki rekat kıldığı kadar sevap alır. Ama bu nafileyi 8'e tamamlamak istiyorsa veya 4 kılmak istiyorsa 2 daha kılacak. Her iki diğerinden bağımsızdır. Birbirle bağlantılı değildir. Dolayısıyla ikinci kalktığı iki rekatlık namaz mustakildir. Ona da niyet ettim teheccüd kılmaya Allah'a ekber diyerek devam eder. Evet.